a yeah. açık Kainat. Bugün 26 Haziran Salı. Yıl 2012. Ay 6. Gün 178. Hızır 52. 1433 Hicri Şaban 6. 1428 Rumi Haziran 13. Yaprak aşısı zamanı. Günün tarihi. 67 yıl önce bugün 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye'ye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. Yemek listesi gün 178. Kağıt kebabı, iç pilav, çoban salatası ve kompostu. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi takvim. Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9, açıkradio.com ve Açık Gazete'ye başladı Ömer Madra, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bu, bu tarihte bugün neler olduğuna bakarsak, işkence kurbanlarının, İşkence kurbanlarına destek olma günü, uluslararası günü de belirlenmiş durumda. 1819'da bisikletin patenti alınmış bugün ve 1848 Fransa'da 1848 devriminin Haziran ayaklanmalarının da sonu bugün gelmiş durumda. Evet, asal, esas olarak bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi günün önemli olaylarına bir göz atmaya çalışalım bakalım neler oluyor özellikle ön planda gelen şeyler arasında Avrupa bölgesindeki krizin de yayılmakta olduğuyla başlayabiliriz belki Türkiye genel olarak şeyle ilgili ama Esas olarak bir savaşa Suriye ile bugün NATO'da görüşülecek bir mesele. Suriye ile, Suriye ile Türkiye arasında tam bir sinir harbinin yaşandığı haberleri de var. Belki bundan da bahsedilebilir. Ankara Şam'ın alaycı tavrından da rahatsız deniyor. Hatta bazı Suriye krizinde de Financial Times'ın yazdığına göre de Türkiye'nin eşsiz bir nüfuza sahip olma iddiası da tehdit ediliyor şeklinde açıklamalar var. Gazetelerde de pek de kolay kolay anlam verilemeyecek bir şey var. E, teknik tartışmalara inanılmaz ayrıntılarla giriliyor. Bir de ikinci yardıma giden bir uçağa ateş açtıkları gibi de endişe verici bir başka haber var. Hava sahamızdaydı uçak savarla vurduk kanıt olarak da kuyruğu Türklere verdik şeklinde de açıklamalar var kuyruklu yalan diye milliyet gazetesi milliyetçi bir yaklaşımla kınamış bunu manşetinden zaman gazetesi dünyadan tüy Suriye'ye kınama Türkiye'ye itizel çağrısı demiş star gazetesi sert bir şekilde cezasız kalmayacak demiş. Yeni Şafak misillemenin hakkımız olduğunu savunuyor. Misilleme hakkımız diye bir açıklama yapmış. Evet, Hürriyet Gazetesi de kurtarma uçağına ateş açıldığını belirtiyor. Kurşun izleri olan parçayı teslim ettik dediği Cumhuriyet Gazetesi'nde de verilmiş Suriye'nin hükümetten de yapılan bir açıklama öz, özür ve tazminat dahil hukukun imkanlarını kullanacağız savaş istemiyoruz başlığını ön plana çıkartmışlar. Genel bir böyle muğlaklık var. Bir gemiden de atılmış olabilir diye e, haritalar, fotoğraflarla beraber uçaksa var mı, füze mi, top mermisi mi karadan mı atıldı, gemiden mi atıldı? Bayağı ciddi bir savaş dizisi halinde devam ediyor. Sabah gazetesi de Şam'a misilleme NATO masasında demiş Davutoğlu NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Fantom krizini sadece Türkiye'nin değil ittifakın ortak sorunu olduğunu savunacak ve ortak tavır isteyecek diye verilmiş. Evet, Türkiye'deki ana konu dördüncü günden beri. Dördüncü gün bugün değil mi? Evet, Gene cuma öğlenden itibaren dört değil hatta, beşinci güne girdik. Beşinci mi? güne girmiş durumdayız. Böyle bir durum var. Avrupa bölgesinde de krizin dalga dalga yayılmakta olduğunu söylemiştik. Güneyden Güney Kıbrıs'tan da, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de yardım talebi gelmiş Güney Kıbrıs. ...kurtarma paketi isteme niyetinde olduğunu... ...kısa bir açıklamayla duyurmuş. Şu açıklamada mali sektörün yüzünün... ...Yunanistan ekonomisine dönük olmasından dolayı... ...olumsuz etkilerin Kıbrıs'a ulaştığından... ...söz ediliyor. İspanya'nın kredi notu Moody's derecelendirme... ...kuruluşu tarafından kırılmış. Ve asıl... E, ...temel sorunun da İspanya'da... baş göstermekte olduğunu... ...Paul Krugman da yazıyor zaten. Ama bütün bunlar... Ana konuyu gözden kaçırmamıza yol açmasa belki de iyi olacak. Asıl kaybettiğimiz bu arada bir dönemin sonu olarak George da yazdığı gibi belki de dünya, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri kolektif liderliğinin, ortaklaşa liderliğin en büyük ilgisi oldu ve dünyanın yeryüzünün Yaşayan sistemleri birbiri ardından çökerken birbiri ardından da değil aslında eş zamanlı olarak dünyanın da en güçlü ülkelerinin liderleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, B Büyük Britanya, Birleşik Krallık başlarını çevirip bunu, bunu tartışma zahmetine bile katlanmadılar. Ve katılanlar e, Rio artı 20 zirvesine yeryüzü zirvesine katılma zahmetine katılanlarsa zaten yanmakta olan yıkıcı ateşlerinde daha fazla e, üzerine körükle gidilmesi için elden geleni yaptılar. 16 defa tekste metinde sürdürülebilir sürdürülmüş büyümeden bahsediyorlar. Zaten biyosferin yani yaşayan alanın çöküşünün en büyük sebebi de bu sürekli ayakta tutulan, bu büyümeden geldiği halde diyor. Böyle bir gidişat var. David Suzuki ile de Kanadalı ünlü çevreci David Suzuki ile yapılmış etraflı bir mülakatta da aynı şeyleri söylüyor demokrasinin ağda. Gezegenin bekası kurtulması ancak bu ekonomik modelin baştan ele alınmasıyla mümkün olabilir. Bunu yapmazsak geçmiş olsun havaya, suya ve toprağa yani inanılmaz bir aymazlık içinde devam ediliyor diyor kendi kızı da seven kulis. Suzuki, şimdi eski eskiden evlenmeden önce 12 yaşında yıllar ötesinden bir konuşma yapmıştı. 12 yaşında Rio zirvesinde birinci yeryüzü zirvesinde durumun bambaşka olduğu bir şeyde. Şimdi kızının kızı tam bir aktivist olarak gelmiş. David Suzuki de beni burada yakalamanızın bir tek sebebi şey oldu diyor. Mülakat yapabilmeniz bir tek şey sayesinde oldu diyor demiş. Amy Goodman'a. Ben e, torunuma bebek torunuma bakıcı olarak buraya geldim o sözde geldim hiçbir şekilde bu toplantılara zerrece inanmadığım için gelmeyecektim ama kız, e, küçük oğlana kızım aktivistliğini yapsın işini yerine getirsin diye ben de küçük oğlana bakmaya geldim yanlış anlamayın diyor. Yani bu konferansları söyledim ben ona diyor. Bu konferanslar hiçbir şeye yaramaz ama babysitirlik yaparım tabii diyor. Siz de tam da o sırada bebeğe bakarken beni yakaladınız ve enselediğiniz sözlerimi alıyorsunuz diyor. Vallahi böyle. Yani her şeyin tümüyle yeniden değerlendirilmesi bu büyüme meselesini ve bu şirketlere dayalı kapitalist ekonomiyle bu dünyanın ayakta kalmasının mümkün olamayacağını kesin bir dille söylüyor. Evet öte yandan devletlerin ve şirketlerin benimsemiş olduğu modelde aksine sonsuza kadar büyüme evet. modeli. Sürdürülmüş, sürdürülecek büyüme. Yani bunu sürdürülebilirlik söyleminden ayırmak lazım. Bir tanesi <gülüyor> çok zor ayırmak ama yani aynı yani kelimeyi. Türkiye'de zor oluyor evet. Bir tanesi sustainability yani sürdürülebilirlik bu işte daha içinin ekolojik kavramlara doldurulmasına da açık olabilecek bir şey kelime. Bir diğerisi de sustained yani devamlı büyüme belki diye çevirebiliriz onu. Evet. E, o, daimi büyüme daimi büyüme e, yani daimi büyüme konusunda e, tekrar niyet belirtmişler e, Rio'da e, hükümetler Mombiyo'da kendi yazısında onu e, eleştiriyordu örneğin evet, bütün hükümetler yani yaşayan dünyayı gezegeni bir ölümden yok oluştan kurtulmak için falan değil, onu yok eden makineyi savunmakla meşguller ve yani tüketici kapitalizmi ne zaman kendi çelişkileri içinde boğulup boğulur gibi olursa hükümetler hemen makineyi tamir edelim orasına burasına e, levyelerle çekiçlerle falan geliyorlar tornavidalarla ve politik yani siyasi elisi tamamen kitle hareketlerinden uzak tutuyorlar böylece çünkü aksi takdirde e, kitleler de Bayağı bunun hesabını sormak için ortaya çıkarlardı diyor. Çok gerçekten. ilginç bir araştırma var zaten. Geçtiğimiz işte artık dördüncü senesi sayılır. Dördüncü senesinin içindeyiz. Hatta dördüncü senedir devam eden küresel mali krize rağmen, ekonomik krize rağmen artık, iklim değişikliği konusunda birçok toplumda fikirlerin değişmediği, iklim değişikliğinin hatta hala insanların önündeki en büyük tehlikelerden biri olduğu yönündeki algının e, sürdüğüne dair bir e, araştırma e, yeni. O da The Guardian gazetesinde bugün yayınlanmıştı. Hı, öyle mi? Onu görmedim evet. ben. Evet iyi oldu söyledin. E, yani fakat bu işte bu algıyı giderebilmek ve gözlerden silebilmek için var gücüyle işte bunun bir ayağı da o gösteri sizin toplumu devam ediyor. hem işte. gösteri toplumu hem de Evet öyle ama bunu çözebiliriz. Nasıl? Hani siz demin söylediniz ya işte makinalarla ellerinde İngiliz anahtarlarıyla vesaire gelip de bozuk ekonomiyi tamir etmek için hop hemen birkaç ayar yapıyorlar. Daha sonra ekonomi diğer her şeyin pahasına büyümeye devam ediyor ya. Evet. Onun bir benzerinde artık yatsınamaz boyuta geldiği için bu yaşam sistemlerinin bir bir çöküşü eş zamanlı olarak çöküşü yatsınamaz bir hale geldiği için doğa alanında yapmak gibi e, cin fikirler ortaya çıkmaya başladı. İşte buna aslında literatürde Prometheus'çuluk e, deniyor biliyorsunuz. Hani e, Prometheus'un tanrılardan e, ateşi çalıp da insanlığa hediye etmesinin ardından daim bir ilerlemeye girildiği için hani insan ze dehası, zekası her şeyin üstünden gelir anlayışı bu. Doğayı da bir makine kabul ed ederek düzeltilebilir. Evet, işte bunlara da şeyi hatırlatmak lazım. Hani başka bir belki modern miti hatırlatmak lazım. Ee, o da Mary Shelley'nin Frankenstein o da bir adı da modern Prometheus'tur biliyorsunuz. Ee, hani çok bilmediğiniz şeylere giriştiğiniz zaman bilmediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Aksine daha büyük bir çöküş içine girebiliyorsunuz şeklinde. Evet. Ya ben hatırlatmalara girmek lazım. Zaten. Yani Evet şimdi yani ekmeğimiz burada diyor geçenlerde konuşuyorduk değil mi? Bread and Circus meselesini Roma İmparatorluğu'ndaki evet. bir elde ekmek. Hadi gidelim gladiyatör seyredelim diye. İşte biz ekmeğimiz de var. Şimdi de böyle bu işte tamamen gözlerimiz havalarda göklerde şeyde uçuşan şaşılaşmış böyle şaşı bakıp şaşırarak rüyalar içinde sirklerde sirkler arasında dolaşıyoruz diyor fakat tabi Rio de Janeiro'daki büyük ilgi hepimize de ait bir şey diyor sadece hükümetleri ve şirketleri de suçlayarak bu işten kurtulamayız diyor ve yapılabilecek olanların da neler olduğu konusunda bir e, bazı önerilerde de bulunmuş dönem sonu adlı yazıda bir bakıma da aslında insanı rahatlatıyor diyor bunu bunun böyle olmayacağını emin olmaktan büyük bir hüzün de veriyor ama yani bir de bu saçmalıklarla artık bundan sonra uğraşmamanın verdiği bir rahatlık da var diyor. Bunları konuşacağız tabii. Ama gidişatın fevkalade endişe verici olduğunu da Açıkça görmekte fayda var herhalde. Yani bazı insanlar tamamen bırakacak siyasi eylemden vazgeçecek bu konuda uğraşmaktan diyor. Böyle bir cevap verebilir. Anlamadım ben onu. Yani şöyle gezegenin bütün sınırları üzerinde epey araştırmalar da üst üste yayınlanıyor ya. 9 noktada. Zorlamamak gerekiyor. Her biri birbirine bağlı olarak çökebilirdi. O zaman da 2 dereceyi zaten aşırmam 2 derecelik bir artış son 200 yıl içinde önlenemeyecek gibi görünüyor. O zaman da ne yapacağız? 2 derece aşılınca bütün sınırlarda otomatik olarak birbirinden yani beter şeyler de geçecek. Bu şeylerde e, gelebilecek bütün e, engellerin önümüze tek, tek tek tekrardan çıkmakta olduğunu göreceğiz. Böylece de işte e, bütün sınırlar aşılmış olacak. Peki ne yapalım terk edelim gidelim siyasi eylemde bulunmayalım diyenler de niye uğraşalım? bütün bu artık parti aşamasına geçebiliriz. Evet, değer verdiğimiz ormanlar, bütün nehirler, sulak alanlar, mercan kayalıkları, buzullar, buzullar, kuş sesleri, geceleri o böceklerin vızıltısı filan. E, eh, ya bu da bir düşünülebilir ama buna karşılık da meseleyi uzatıp yayarak mümkün olan en geniş zaman içinde Çoluk çocuğumuz torunlarımıza göstermek Bak hala bunlar olabilirdi Diyebilmek yollardan biri Diyor Etrafın, yani Bunun e, uzun boylu Konuşmasını zaten daha sonra da yaparız Şimdi diğer haberlere de bakalım Ama gerçekten bir dönem sonunu Yani katiyen umurumuzda Değilsiniz dedi Hükümetler ve şirketler Yerlilere de Şeylere de e, Yoksullara da en çok bu olaydan etkilenen yerli halklara da başta kızılderiler olmak üzere sağ kalan doğanın ritimlerini en iyi kavrayanları sizin, siz bizim umurumuzda değilsiniz. Önemli olan büyümemiz dedi sadece zenginleşmemiz. Başka bir haber daha var aslında bunu onunla bağlantısını kurabiliriz. Yine İngiltere'den bu haber şu anda. E, maalesef şeyini Menşeini tam Önümde bulamıyorum Arıyorum e, evet, The Independent gazetesindenmiş Bu da bu haberde e, O da yaşlı neslin giderek Zenginleştiği e, Genç neslinin de giderek fakirleştiği üzerine Bir Hı. haber e, Böyle de bir e, Belki bağlantısı Kurulabilir Evet birkaç tane de ben Ekleyeyim o zaman yani özellikle yükselmekte olan okyanusların deniz seviyelerini yükselmesini... E o yasak değil miydi? Dün yasak dediniz, şimdi ne diyorsunuz? Kaliforniya'da yasak. Bize hala... E biz ben de yasaklayalım. Ilan biz de yasaklayalım. U.S. Geological Survey yeni bir pazar günü Nature dergisinde, Nature Climate Change dergisinde etraflı bir yazı yayınlamış ve... ...daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Kuzey Doğu Atlantik kıyılarındaki... ...Atlas Okyanusu kıyılarındaki... ...yüksek nüfuslu... ...yani bütün en önemli şehirleri filan... ...bir kısmı orada Amerika'nın... ...medeniyet merkezleri... ...oralarda daha önce tahmin edilenin... ...üç ya da dört... ...katı hızlı bir şekilde yükselecekmiş... ...ve çok büyük felaketler geçirecekmiş... ...ama zaten... ...kim de reis en önemli astronomlarından biri, dünyanın en önemli düşünürlerinden, bilim adamlarından biri sayılan de, Sir Rees şey demişti zaten, yüzde elliymiş. 21. yüzyılın sonunda insanlığın ayakta kalma şansı bunu soruyorlar, yüzde elli diyor. Zaten bu konuda bir kitap yazdı bunun üzerine artık fazla tartışılacak bir şey yok herhalde. Son derece önemlidir. Ya tabi o konuda düşünür. E, e, önemli bir düşünür olsa bile e, çok da hani şimdiden e, öyle bir öngörüde bulunmanın kolay bir şey olmadığını söylemek lazım. O e, ayrı bir şey. Ben O gibi e, öngörüleri biraz hani e, bir tutam tuzla beraber al derler ya böyle. <gülüyor> biraz daha İtidarlı yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. O ayrı bir mesele ama... E... Ama reis bayağı ciddi bir adam yani öyle. E, tamam ama yani 100 sene sonrasında <gülüyor> ne kadar ciddi bir adam olursa olsun kimsenin göreceği... İhtimaliyat hesabı yapıyor. E, işte. Tamam kendisine He. göre bir model yapıyor. O model e, 100 sene sonrasında gittiğimizde bir bakarız işe yaramış. Yani şey e, doğruymuş bir bakarız yanlış çıkmış. Bu, Bu gibi şeyler o olabilir. zaman tartışırız. Ama şu var, bunu, düşün, bunu düşünmeye, böyle öngörüler yapmaya e, götürecek her türlü veri şu anda elimizde mevcut. mevcut o evet. ayrı bir mesele tabii. Evet, ya meselemiz reisin tahmini değil. O da söyleyince tuz biber işte, o tuz var ya. <gülüyor> onu <gülüyor> onu diyorsunuz. serpebiliriz biraz da. Evet, bu arada bütün her şeyin tabii diğerlerinin önemi kalmayabilir diye düşünebiliriz. Bu arada... Önemli birkaç haberde şeyden var. Arizona Eyaleti'nin tartışmalı göçmenlik yasasında 3 madde edildi ama en önemli madde kaldı. Yani yasanın en çok tepki çeken polisin kişilerin göçmenlik statüsünü kontrol edebilmesi hükmünü koruyor. Yani göçmenleri pek sevmiyor durumda aslında e, dünya Amerika Birleşik Devletleri'nde tırnak içinde yasa dışı diye nitelendirilen göçmen sayısı 20 milyon filan biliyor musun 20 milyon e, bayağı dünyadaki büyük nüfuslu ülkelerden bir tanesini oluşturabilirler orta boy bir Avrupa ülkesi eder yani evet yani pek çoğundan büyük Avrupa Birliği'nin ...şimdiki başkın... ...1 Temmuz'dan itibaren başkanından... ...büyük mesela... ...epey daha büyük... ...evet ondan... ...yaklaşık 50 kat daha büyük... ...evet... ...öyle bir durum var... ...ama böyle... ...göçmenlerle ilgili de çok... ...ciddi problemler var... ...bu arada bir de dün bahsettik azıcık ama... ...üzerinde fazla konuşmadık... ...Paraguay'da... ...bir parlamento darbesi oldu... Dünyada insanlar, ülkeler yeni modeller denemekteler yani. Hı hı. Paraguay başkanı Fernando Lugo'yu bayağı Paraguay senatosu 39'a 4 oyla düşürmüş. düşürmüş. Yani, Onu aslında darbe demek ne kadar doğru bilemiyorum gerçi. Öyle diyorlar yani parlamenter darbe. Adını kullanmışlar. İlk defa duyuyorum ben de. Demokrasina'da. Yani, hani ordu destekli falan mı? E Biraz anladığım kadarıyla çünkü köylü haklarını savunuyormuş uzun süre ve bir papaz kendisi. <gülüyor> e, 2008'de... O zaman belki darbe demek daha doğru olabilir. E, sağ kanat Colorado Partisi'nin 60 yıllık yönetimine ilk son veren kişi askeri, militer yönetimine alternatif bir hükümet kurmuş. Ee, ...ama... <gülüyor> ...bunu şimdi... E, ...alternatif hükümet kurmuş... ...ve kendisinin yerinden alınmasının... ...gayrimeşru olduğunu söylemiş... ...Latin Amerika ülkeleri de... ...Arjantin, Brezilya, Venezuela... ...Şili ve Uruguay'da... ...bunu darbe olarak nitelemiş... ...ve karşı çıkmışlar... ...ve büyük elçilerini de çekmişler... ...fakat Amerika büyük soru bu... ...kocaman... ...şengelde asılı kalan... ...soru işareti Çengeli... ...Amerika ne yapacak? Henüz bir açıklama. Vallahi birkaç sene önce... Gön ...Honduras'ta yaşanan... Evet. E, ...olaya bakılıp aslında... ...karar vermek tahminde bulunmak... ...tahminde bulunmak mü? öyle veri elde olduğu için... ...ihtimal dahilinde... ...pek bir şey yapmayabilir... ...hatta... E, ...işine gelebilir bu durum... ...diye insan düşünüyor... ...hatta başka şeyler de düşünüyor. Evet... Ee, Türkiye'den de bir e, önemli... Suriye, var meselesine var. Ha, Türkiye, Suriye meselesine mi geçiyoruz yoksa? Geçmiyor muyuz daha? Türkiye-Suriye meselesine mi diyorsun? Hmm. Ona da tabii geçeceğiz ama bir de çok önemli bir görünen bize bir şey vardı. Dün son dakika haberi olarak çıkarken vermiştik. KCK'ya yönelik operasyonlarda son olarak da kamu emekçileri sendikası Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış. Yani sendikalara uzanmış durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kesk Eğitim Sen Genel Merkezleri başta olmak üzere birçok noktada araştırma başlatmış terörle mücadele şube ekipleri ve pek çok tutuklama var biraz da ondan bahsedelim çok önemli bir gelişme olduğunu söylüyoruz yani Suriye ve bu KCK soruşturmasıyla devam edelim. Evet gazeteleri baktığımız zaman bu kesk başkanı arasında olduğu insanların e, alındığı operasyonu pek gazetenin birinci sayfasında görmek. Çoğunda görünmüyor evet. Mümkün değil. Bu da ilginç geliyor. Yani işte Radikal Gazetesi'nde birinci sayfada küçük bir köşede yer almış. Cumhuriyette vardı galiba değil e, Cumhuriyette mi? Cumhuriyette vardı evet. E, tarafta göremedim. E, milliyette var. Örneğin e, şeyde zamanda bakıyorum yok. Evet o diğer gazetelerde. Ha, varmış pardon. Zamanın birinci sayfasında var. Ee, ama birçok gazetenin birinci sayfasında yer almaması e, ilginç bir haber bunun. Yani. Ee, Özgür gündemde manşetten girmiş. Evet. Ee, Cumhuriyet gazetesi manşetten girmiş. Sendika başkanı ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin gözaltına alınmasını evet, pek çok gazetede önemli görünmemiş. Bir de eski YÖK başkanı Gürüz'ün de Tutuklandı. 28 Şubat'ta. Ilk. O ayrı bir süreç. Bu ee, o KCK o 28 Şubat. Evet. Bir de o haberi vardı. Onları verelim. Bir de dünden kalan bir haberim Biraz daha e, uzadığı bir durum var. Belki ona da kısaca değiniriz. Aile hekimlerinin hamile kızların babasına SMS yollayacağı. SMS yollayıp müjde kızını hamile diye bekar genç kıza mesela babasına böyle bir haber gelmesi hoş olmayabilir deniyor ama Sağlık Bakanlığı tam da böyle değil demiş galiba. Gebelik mesajı suçtur demiş. Olup olmadığı da tartışılıyor. Her şey gibi bu da tartışılıyor. Bir de Ulu Dere ile ilgili yakında bütün gerçekleri öğreneceksiniz gibilerden bir şey söylemişti Genelkurmay yani Başkanı Necdet Özel. Şimdi bir açıklama var. Ölen 34 Ulu Dere'li arasında PKK'lılar vardı iddiası MIT'in raporundan. Özel'in minik kuşu Mitmiş Milli İstihbarat Teşkilatı imiş diye de bir haber var. Bir kısım bu tarz dedikoduyla ve muğlaklıkla da bezeli haberleri birazdan takip etmeye çalışırız. Söz uçar. Açık gazete. pink Hotel, a boutique and a swinging hot spot Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot -ba -ba -ba -ba -ba. -ba -ba -ba -ba. They took all the trees, put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half just to see them We seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot Late last night, I heard the screen door slam And a big yellow taxi took away my old man But you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh. I said, Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh parking Johnny Mitchell'dan dinledik. Big Yellow Taxi, büyük sarı taksi 1969'da ABC TV'de Mama Cass televizyon programına katılmış. Los Angeles'te, Kaliforniya'da bugün o açılışımı Açılımını yapmış e, Büyük Sarı Taksi de aslında günümüze Oldukça iyi, uygun düşen Bir sözleri de hiç, Olan bir hoş bir şarkı Büyük Sarı Taksi cenneti asfaltladılar Ve bir park alanı Yaptılar pembe bir otel bir butik Ve hareketli keskin Bir köşeyle Zaten her zaman öyle olmaz mı neye sahip Olduğunu o gidene kadar bilmezsin bile Cenneti asfaltladılar Ve bir park alanı yaptılar ...ağaçları kestiler ve bir müzeye koydular. İnsanlardan da onları görmek için... ...bir buçuk dolar aldılar. Diye devam ediyor. Boş bir şarkı. Evet, Big Yellow Taxi'den sonra... ...devam edelim. Başka parçalarla mı devam Acaba 20. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Şimdi savaşa... Ee, ...savaş ve bunun üzerine yapılan çeşitli e, tuhaflıklara da bakalım. Bir kere gazetelerin veriliş tarzında, bu, bunun veriş tarzında gazetelerin hakikaten epey sorunlu olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şaşırtıcı değil ama sorunlu olmaya da fena halde devam ediyor. Özellikle Alper görmüş tabii bunu başından beri. Evet. Ee, ...nasıl olduğu besbelli... ...ortaya koymuş. Yani bütün gazetelerin... ...birinci sayfalarını hep birlikte... ...görme imkanı sağlayan T-24... ...sitesinde görün... Haber, yani ...tamamen gazetelerin hepsi... ...kendi gazetesi dahil taraf... ...birinci sayfalarının tepesine... ...birer savaş uçağı fotoğrafı... ...yerleştirerek başlamış işe diyor Temsili resimle. Bence bu tercih müstehcen... Çünkü haberin fotoğrafı değil bunlar ve bu halleriyle tecavüze uğramış kadın haberine eşlik eden... ...senin de dediğin gibi temsili fotoğraf işlevi görüyorlar. Kışkırtıcı bir atmosfer yaratıyorlar diye. Birincilik açık farkla da milliyetin Bir kere onun uçağı diğerlerinin düz ve ruhsuz uçaklarına benzemiyor. Burnu manşete doğru pike yapan gösterişli uçağın sol kanadı sür manşete doğru uzanırken... Sağ kanadı da milliyet logosunun üstünden aşıp manşeti vuruyor. Gazetenin tasarımına bir harita ve harita üzerindeki bir uçak çizimi de eşlik ediyor. Uyarmadan vurdular şeklindeki sür manşet cümlesi bir tür deprem duygusu yaratacak biçimde orasından burasından darbe yemiş harflerden oluşuyor. Evet yani ama silah dergisi gibi birinci sayfalardan oluşan sayısız şey var ya uçak helikopter haritalar bombardıman uçakları savaş uçakları tamam bu şekilde olduğu için yani kemerlerinizi takın Türk basını Suriye'ye giriyor şeklinde bitiren bir yazı yazmış ki çok kuvvetli bir desteklenmesi desteklenmesi gereken bir görüş olduğunu düşünüyorum. Bayağı savaş kışkırtıcılığı yapmaya. Bugünkü gazetelerde dahi devam ediyoruz. Gene fotoğraflardan geçilmiyor. Mesela bugün sabahta İngiliz uçakları desteğe hazır diye kocaman bir uçak resmini görmek mümkün. Evet. Ve Böyle bir durum var. Zamanda da bir jet uçağı var. Kocaman bugün. Star gazetesinin ki ise bence bugünün güneşin burnunda parladığı bir yıldız gibi çaktı. herhalde photoshop'tur. Değil mi? Bilmiyorum ama. Hmm, bu bir güzelleme spesifik var Spesifik bir filtre kullanılarak çekilmiş. Uçağın kendi ışığına öyle bir ee, yıldız efekti verilmiş şeyde olabilir. ihtimalde düşünmesi lazım. Yine, yani uçak ve helikopter resimleri e, bayağı ciddi bir şekilde devam etmiş. Yeni Şafak'ta da yukarı doğru yükselen bir başka savaş uçağı resmi var. Yani sadece Türkiye'nin mesela tartıştığı bir yükselen e, uçak resmi de ve, e, üstelik de bunun tarafına da bir şey köpek balığı dişleri de çenesi de konmuş. Coz çizilmiş bir şey de akşam gazetesinde var. Esad'ı götürecek plan altında var filan. Ama böyle bir durum var. Ne yapalım? Fazla o konuda yapacağımız bir şey yok ve fazla söylenilebilir ee, diğerlerinde olduğu gibi. Evet söylene söylenebilirim. Yalnız mesela e, Financial Times'da Türkiye'deki çatışmaların, Suriye'deki çatışmaların Türkiye'nin eşsiz bir nüfuza sahip olma iddiasını tehdit ediyor diye bir analize yer verilmiş olduğunu belirtiyor Taraf Gazetesi. Analizde Türkiye'nin bölgesinde kurmaya çalıştığı nüfuzun Arap Baharı ve Suriye çatışmalarıyla sekteye uğradığı, Atatürk'ten sonra en güçlü lider olan Erdoğan'ın Gülen cemaatiyle sorun yaşadığı da yazılmış karizması. Suriye krizinde karizma çizildi başlığıyla verilmiş bir haber. Yükselen güç tehlikede Türkiye hakkında 4 sayfalık bir dosya hazırlamış Financial Times. Veya bana atılacak bir gazete sayılmaz doğrusu çünkü dünya elit sermaye gruplarının en sözcüsü durumunda olduğunu koruyor. Londra merkezli bir gazete. Dünkü sayısında dört sayfalık bir Türkiye dosyası var. Ve kendi arka bahçesindeki sorunların tehdidi altında olduğu yorumları da var. Daniel Dombey imzalı yazıda gelecek sene 12 ay içinde Türkiye'yi bekleyen iki büyük zorluktan birincisi bahsediliyor. Birincisi Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının üstlen üstlenecek olması 6 ay boyunca Türkiye'nin hiçbir oturuma katılmayacağını söylediğini hatırlatıldı. Ee, ve e, Dombi'ye göre eğer 6 aylık süreç sakin geçerse Avrupa Birliği eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümet tarafından önü kesilen bazı müzakere fasıllarını açabilir ama bu süreç yakıcı da olabilir diyor. Önündeki bir başka zorluksa Dombi'ye göre ülkedeki iç siyasi tartışmalar, yeni anayasa üzerindeki tartışmalar yoğunlaşırken özellikle Kürtlerin sorunlarının ele alınmasını birçok siyasetçinin talep ettiği de söyleniyor yükselen güç tehlikede bahşetiyle verilmiş evet öte yandan tabi burada Türkiye'de şimdi bütün gazetelerde de böyle bir tartışma var Ankara Şam'ın alaycı tavrından rahatsızmış Suriye'nin ortak komisyon kurulun teklifine de her şey net önce özür dileyin yanıtı gitmiş bu olay üzerinden e, savaş çıkmayacağı konusunda e, fikir olabiliriz sanıyorum artık değil mi en azından şu aşamada. Evet. Hem yani bu, cuma günü hem öğlen oldu bu olay. Beşinci gün bugün. Dilek ee, ve temenniler olarak evet. Dilek ve temenniler kabilinden de hani e, en azından şimdilik bir e, savaş çıkmayacağı e, kanaatinde de olabilir. Sadece dilek ve temenni de değil. E, bu iyi bir şey diyelim. Evet, iyi tarafı bu. Yani ama çok e, absürde varan işte Türkiye'deki insanların jeostrateji uzmanı, her şeyi bilen uzmanların fevkalade bol olduğu bir ülke olduğu için komplo teorileri de bunların içine. Televizyonda talking head dedikleri işte konuşan kafalarla oluşan uzmanlar ta 2003'ten beri tanık olduğumuz Irak'ın istila ve işgalin öncesinden başlayarak... Uzmanların gene de tartışmalar şimdi basında da görüyoruz böyle çok bilgiç uzman tartışmaları ee, şey meselesi var ne tartışılıyor mesela uçak neyle vuruldu nerede vuruldu neyle vurulduğunun ne önemi var ve bizim açımızdan ne sıradan insanlar olarak bizim açımızdan ne önemi var bilmiyorum. Ben de açıkçası ama şöyle bir e, önemi var. Hani detay olarak onu da verelim, atlamış olmayalım. E, Suriye uçak savarla kısa menzilli uçak savarla vurulduğunu söylüyor uçan. Bu böyleyse, işte bazı kaynaklara göre iki buçuk, bazı kaynaklara göre en fazla 1.2 kilometrelik bir menzili e, olduğu söyleniyor bu silahın. Yani biraz tabi aradaki fark fazla biliyorum ama hani bu konunun uzmanı değilim. Ee, o yüzden sadece kaynaklardan aktarabiliyorum ben de. Raşadu'da 1.2 demiş mesela. Ee, bugün gazetelerde bir tanesinde 2.3 rakamı diyordu kilometre olarak. Bu gibi detaylar üzerine tartışıyoruz. Eğer bu yani füzeyle değil de böyle bir şeyle vurulduysa uçak Suriye karasularının baya bir içinde olduğu... Evet zaten şey tartışmanın önemlice bir bölümü de orada yani diyor. Yani Davutoğlu'nun açıklamalarında da kara suları dışında yani hava sahası ve dışında kara suların üzerinde değildi. Hava sahası dışında uluslararası sulardı. Sularda. Sularda olduğu söyleniyordu ama vurulduktan sonra sürüklenerek kilometrelerce gittiği gibi işte tahkik edilmesi gereken teknik detaylara boğulmuş. Zaten bütün gazetelerin büyükçe bir çoğunluğu ona boğulmuş ama yani burada zaten açıkçası baktığımız zaman eğer bir uyarı olmadıysa uçağı daha önceden bu hava sahasını terk etme yönünde pek bir değişiklik olmuyor. Yani girmiş, girmemiş. Neden girdiği konusu sorusu önemli tabii. Hani bu bir hata olabilir veya başka bir amaçlı olabilir. O sorunun cevap bulması önemli ama Suriye tarafından uyarılmadan düşürülen bir uçak var ortada. O bakımdan pek bir değişiklik yapmış olmuyor. Bir o. İkincisi şimdi asıl belki de önemli olan bundan sonra e, ne yapılacağı noktasına geliyoruz. Evet tabii yani her iki tarafta da çok tahkike muhtaç anlaşılması gereken şey var. Alçak uçuş yapılmış ve beş dakikalık bir uçuş bayağı uzun bir zaman gibi geliyor bu uzman olmadığım halde. Bunu da mantıklı söyleyebiliriz. Finan. Şimdi e... ya, her halükarda silahsız bir çan düşürmesini falan gerektirmez evet, bunlar. Tabii, ee, uyarı yapılmaması insan, da uluslararası. şu anda tehlikede bilmiyorum ne alemde oldukları. Ee, uyarı yapılmadan özellikle. Ee, ama onu isterseniz biz ona detaya hiç girmeyelim. Yani çünkü hem uzmanlığımız değil evet, boğuluruz şüphesiz. o deryada. E, hem de sizin de söylediğiniz gibi fazla da bir. Kıymeti harbiyesi yok. Kalmıyor şu aşamada. Bundan sonra ne yapılacağı üzerinden. Kıymeti harbiye lafını ama nasıl cuk oturttumuşum. Savaş ortamı <gülüyor> var mı yok mu tartışması içinde. Şey. Kelime e, oyunlu. E, gazeteler... Açık gazete. Evet. Yapacak da biz açık gazete de yapmayacak istiyorsunuz? Tanımıyor Tanımıyorum. <gülüyor> aman aman aman. O dünkü akşam gazetesinden e, Kıbrıs'ın ee, AB <gülüyor> <gülüyor> dönem başkanlığının devralmasına ilişkin yapılan e, kelime oyunundan bir örnek verdiniz rahatsız etti <gülüyor> evet başkan da olsan seni tanımıyor tire Rum tavrındaki Türkiye diyordu gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir şeydi e, fakat e, Koray Çalışkan mesela böyle analizleri yapmış ama onları geçiyorum. E, sonunda ilginç bir şey söylüyor e, bugün Radikal Gazetesi'nde. Kendimizle çelişiyoruz. Suudi Arabistan diktatörlük değil mi? Arap Baharı'nın Bahreyn ayağını bastırmak için Bahreyn'i işgal etmedi mi? Hatta ilhakı düşünmüyor mu? Buna niye karşı çıkmıyoruz? Arap Baharı'nı desteklemekse amaç. Suudi Arabistan'da da eleştirelim. Bir diktatörün İstanbul'un en güzel yerinde hatta sit alanındaki yerine inşaat izni veriyoruz. Bir başka diktatörü yerinden etmeye çalışıyoruz. İsrail'le kavgalıyız. Irak bizi tehdit ediyor. Kuzey Irak'ı bombalıyoruz. Suriye uçağımızı düşürüyor. İran karşı kampta. Rusya malum sattıkları füzeyle canımız yandı. Rusya ve İran yeni üssü kendilerine tehdit görüyor. Çevremizde kim kaldı dostumuz diye bir... Türkiye açısından merkezden bir bakış atmış. Akşam gazetesinde, bugünkü akşam gazetesinde Sür Manşet'te Esad'ı götürecek e, plan. Esad mı Esad mi bu konuda da bir fikir ayrılığı var sanıyorum var. medyamızda. Biz hangisini uçak, kabul ediyorduk? Uçak savarı. Esed mi diyeyim Esad mı diyeyim şimdi. Neyse akşam gazetesi Esad demiş Esad'ı götürecek plan e, diye bir e, plan var. Hedef Suriye değil, Şam yönetimi. Esad'ı iktidardan uzaklaştırmak için dört kritik adım belirlendi. Sıra uygulamada deniliyor e, Hakkı Kurban'ın haberinde. Adımları da aktaralım eğer böyle bir şey varsa gerçekten. Tam gaz diplomasi. Bu adım birmiş. Hmm. Yani bu şekilde mi tanımlandı? Ben onu çok merak ediyorum. Pek... E, o diplomatik e, dilin inceliklerinden uzak bir tanım bir kere. Türkiye her platformda uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını talep edecekmiş. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, e, İslam Konferansı Örgütü gibi kuruluşların karar alması için baskı yapacakmış. E, zaten bunu yapıyor. Burada bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla değil mi? Bugün NATO toplantısı da var. E, ama e, yaptığı baskının karar alıp Almamaya e, yol açması meselesindeyiz. Uluslararası izolasyon deniliyor. İkincisi dünyaya Esad bu adımları adımla meşruiyetini yitirdi denilecek. Esad'ın meşruiyeti var mıydı daha önceden? Yok. Bunlar gerçekten Türkiye'nin adımları ise şu ana kadar e, bana biraz içi boş ve hatta biraz çaresiz e, adımlar gibi geldi. Şam yönetiminin iktidarı terk edinceye kadar uluslararası toplumuna izole edilmesi isteniyor. E zaten şeyler elçiler falan birçok ülke tarafından çekildi işte Suriye'nin müttefikleri, çok yakın müttefikleri hariç. Üç, ekonomik yaptırım deniliyor. İlk şart Suriye halkını mağdur etmemek. Tamam. Buraya kadar buna tamam diyelim. Çok sayıda ikili anlaşmanın iptali, bazı sınır kapılarının kapatılması bu sadece Suriye halkını değil Türkiye hakkında bölgede yaşayan mağdur edecek bir adım 1. Sonra da elektrik ve doğal gaz kısıtlaması gündemde. Bu mağdur etmeyecek mi Suriye halkını? Yani zaten şu anda da mağdur etmeye hazır adımlar atıyoruz. Örneğin Ulusu Barajı'nın yapılması vesaire Evet, gibi. bir sürü problem var. Yani burada her şey normalmiş gibi kabul edil ediliyor. Yani, yani bine çıkmış bu durumda. plan göçmenleri... doğruysa bir planı olmadığını görüyoruz. Var evet. olandan ayrı. Açıkça, Onu söylemek istedim. Bence de öyle. Yani zaten genel benim izlenimim de aynı şekilde bir yandan da tabi yani Türkiye Suriye ilişkileri bugüne kadar daha yakın zaman öncesine kadar dün Ali Bilge ile de konuşuyorduk ballı börekti yani Esad ya da Esed eşinin ne kadar hoş bir insan olduğu insan haklarına şey saygılı olduğu ziyaretlerde zarafeti filan konuşuluyordu şimdi birdenbire bir diktatörden kurtarılma meselesi Ama biz tek o diktatörle ilgileniyoruz Yani savaşları Sudan'da da gene Aynı problemler var Ve mesela Tutarlılık meselesine geliyor Evet muazzam bir etik Tutarlılık aynı zamanda etik Etiğin de en önemli kurallarından Biridir Ya Ulus devletlerin zaten ne kadar etik e, Politikalar Dışta dışarıda veya içeride İzlediği konusu evet, öpey tartışılır tabii. ve sonucu da aslında tek olur ama neyse. Ama biz gene de etik açıdan ama o iddiayla yola çıkılıyorsa kendileri eğer kendileri etik olduğunu çünkü O söylüyor. iddianın aslında nereye gittiğini gösterilmesi de önemli diye düşünüyorum ben. Evet. Yani gerçekten hiçbir plan ve hiçbir hazırlık olmadığı yolundaki senin de sözünü ettiğin şeyi Ahmet Altan da aynı noktayı belirtmiş bugün. Kum saatinde ee, ve e, geçen gün Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun düşürülen uçakla ilgili açıklamalarını dinledim. Bizim Orta Doğu için bir tasavvurumuz var. Bölgeyi barış havzası yapacağız diyordu. Şimdi aynı lafı Amerikan, Rus, İsrail ya da Mısır Dışişleri Bakanı'nın söylediğini düşünün. Tasarruf ettiğin Orta Doğu ne kadar barışçı olacak olursa olsun lafa bizim bir tasavvurumuz var diye başlandığında... Orta Doğu'da bu tasavvuru gerçekleştireceğini söylediğinde mutlaka bunun cevabı gelir. Fazlasıyla yukarıdan buraların efendisi benim havasında bir konuşma biçimi bunu da kimseye söyletmezler diyor. Evet yani gerçeklerden böyle koptuğunda da uçağını düşürdüklerinde ne yapacağını bilemez bir açıklama yapmak için bile 8 saat beklemek zorunda kalırsın demiş. Orada tabi borsanın morsanın da kapanacak olmasının da o saatlerde bir etkisi olmuş olabilir. Yani. Olabilir tabi. O da mükemmel zaten borsa ve para önemli olan. E, Duygu Bazoğlu Sezer de Doğuş Üniversitesi'nden profesör. Türkiye müdahale ederse Rusya Suriye'yi açık şekilde silahlandırır. ...Moskova ve Tahran doğalgazı keser... ...önümüzdeki kış donarız... ...demiş. De evet hani... ...enerjisini, suyunu, elektriğini kestik... Ee, ...tamam ama... E, ...büyük abiler de... ...şak diye kışın doğalgazı kestiği zaman... biraz. ...ondan sonra nükleerle ev ısıtma... ...gibi yöntemlere gidilebilir değil mi? Bir de şey var şimdi... E, ...Akkuyu'ya yapılacak nükleer santral... ...meselesi var değil mi? Bu... E, Yapan bir Rus şirketi. Uluslararası Anlaşma ile yapıldı bu. E şimdi Rusya'dan şikayet etmeler başladı. Suriye'yle olan yakın müttefikliği yok. İşte füze sattığı Rus füzesiyle düşürüldüğü falan gibi iddialar da var. Orada da bir e, perhiz ve lahana turşusu ilişkisi sanıyorum öne çıkıyor. Cezasız kalmayacak gibi korkunç manşetlerle ve silahı... En korkunç savaş uçağının önüne böyle yıldızlar takarak Star Gazetesi'nin yaptığı gibi pek olmayacak gibi bu iş ama Türkiye'de medyanın tavrını değiştireceğini pek düşünmüyoruz galiba ee, maalesef yani şimdi maalesef gazeteler çok karıştı bu haberlere bakarken kim de hatırlayamıyorum ama Cengiz Çandır olabilir hani Türkiye'nin bölgede işte esip gürleyen ama harekete geçin gelince pek de esamisi okunmayan bir ülke olduğu konusunda bir algıdan bahsetmişti ben e, şeyle e, zihnimden aktarıyorum şu anda kelimesi kelimesine değil ama e, evet sanki yani Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası profili o ki diyor Çandar sürekli gürleyen ama yağmayan bir <gülüyor> ülke demiş e, savaş uçağımızı uluslararası hava sahasında vuran Suriye'ye girecek miyiz Hayır girmeyeceğiz çünkü Türkiye bir kabile devleti değildir diye de bitirir. Ya Hiçbir yere girmeyelim zaten. O ayrı bir mesele. İşin o noktası ayrı bir şey de. Ee, yani işte medyaya ve işte devletten yapılan açıklamalara bakıldığı zaman itidarlı olmakta bir şey yok. Yani yanlış bir şey yok. İşte bugün gazetelerden bir tanesinde işte pilotlardan birinin babasıyla yapılan görüşmede oğlum öldü diye savaşa girilmez şeklinde. Evet, ee, Vatan Gazetesi'ndeydi o da ve çok önemli tabii. Önemli bir açıklama yapılmıştı. Suriye'nin düşürdü. F4'ün iki pilotundan Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın babası Ali Ertan, hırs ve taşkınlık bize yakışmaz, oğlum öldü diye Türkiye savaşa girsin istemem demiş. Yani e, hani itidalli olunacaksa bu şekilde itidarlı olunur zaten. E, bir yandan böyle... İşte savaş tamtamları çalarak medyada veya yapılan açıklamalarda. Gerçi hükümetten de işte bu konuda e, gaza gelmeyeceğiz falan gibi açıklamalar da geldi. Onu da bir kenara not etmek lazım. E, ama işte öte yandan bu daha uzun vadeli sürdürülebilir bir politika olması da lazım. Hani bölgede e, yapamayacağın emperyal politikaları e, bir yandan deklar edip bir yandan da Artı, ardından bu gibi olayların ardından böyle bir tutum almak durumda kalıyorsan o dış politika seçeneklerini tekrar gözden geçirmek gerekir herhalde diye düşünüyorum. Yeni filmler yaparlar. Yeni diziler çekerler. 1453 İstanbul'un fethi. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Belki biraz da Yavuz Sultan Selim dönemi filmleri falan çekilirse bu işaret... Hı? Hı. Ee, olur tabii. O zaman olur. Yumuşak Güç Türkiye. Soft Power pembe güçlü ülkeye diye de bakabiliriz. Niye? Pembe diziden getirmeye çalıştım. Çok iyi oturmadı. Ne, ne yapalım? Oturmaz. Kült kültürel e, alandaki e, hakimiyeti üzerinden iktidarını e, kuruyor falan gibi evet. bir uluslararası ilişkiler e, zırvaları. <Gülüyor> evet şimdi e, bu KCK tutuklamaları son derece önemli bir gelişme işaret ediyor. Bu konuda zaten Ahmet İnsel de ...birazdan bağlanacağız... ...çok hem bugün... ...hem de e, pazar günü... ...Radikal 2'de... ...ki yazı yazmıştı... E, ...biraz on, bu meseleyi... ...çok kaygı verici... ...önemli gelişmeler var... ...onları e, Ahmet İnsel ile konuşmaya çalışacağız... ...Açık Gazete... ...Ahmet İnsel ile Ufuk Turu... <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet gayet karanlık bir dolu haber arasında yüzmeye çalışça herhalde. Bu KCK operasyonlarının siyasal sorumluluğu üzerine yazmışsın bugün de. Pazar günü de Radikal 2'de de. Etraflı bir gene bu konuda ama otoriterleşme üzerine değinen bir yazı yazmıştım. Biraz bu, dünkü KESK'in de içine aldığı sendikalara sıçrayan operasyonlar üzerinden konuşalım biraz demiştik. Evet bu şimdi Türkiye'de artık giderek belirginleşen adını bir polis ve yargı üzerinden bastırma sindirme ağır bir bastırma ve kapsamlı bir bastırma sindirme operasyonu olarak tanımlayacağımız bir bir, bir, bir operasyon yürütülüyor. Bu, bu e, operasyonun e, kim tarafından yürütüldüğünü e, çok bilmiyoruz ama sonuçta İçişleri Bakanlığı, Polise Bağlı Adalet Bakanlığı, e, bu e, savcıların... Ee, ne kadar bağımsız olsalar da savcıların genel e, faaliyet çerçevesini e, çizen bir bakanlık ve genel olarak da hükümet politikalarının içinde yer alması kaçınılmaz olan öyle değerlendirilmesi gereken çünkü bu kapsamda e, bu kapsamda tutuklamaların ardı arkası kesilmeyen tutuklamaların gözaltına almaların bastırma operasyonlarının hükümetin bilgi ve denetimi dışında olduğunu e, kabul edersek eğer o zaman durum çok daha vahim demektir. O zaman e, gerçekten hükümetin e, bütünüyle e, çok önemli e, ve Türkiye'de e, yakın tarihte benzeri görülmemiş bir boyutta devam eden e, bu operasyonları hükümetin e, sorumluluğu dışında gerçekleşiyor olması e, çok vahim bir e, ikili iktidar e, durumu e, var demektir. Biliyorsunuz ikili iktidar durumları da e, Genellikle bu tür e, ikili iktidar durumları da bir tarafın diğer tarafı devirmesiyle sonuçlanan e, karmaşıklığın son derece, e, son haddine varabileceği durumdur. Sezgin Tanrıkulu e, bu KESK'le ilgili tutuklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi e, İstanbul Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu bunları Ankara'da, Ankara'nın merkezinde yapılan bir darbe e, olarak tanımlıyor. Darbe e, tabirini tabii ki artık devalüe etmemek lazım. Her şeye darbe der hale geldik. Ve darbe korkusu yüzünden de biliyorsunuz bir dizi e, bir dizi e, hukuki e, hak e, hukuk alanında hak kısıtlamasının demokratik hak kısıtlamasının darbe korkusu çerçevesinde meşrulaştırıldığı da bir ortam var. Ergenekon davalarında tutuklamaların devam etmesini, hep ileride darbe olursa bunlar darbe olabilir endişesiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. O yüzden yani darbe tabirini kullanmayalım. Ama burada çok geniş, çok kapsamlı bir bastırma operasyonu var. KCK davaları bunun amiral gemisi diyebiliriz. Ama yegane davalar değil bunlar, KCK davaları. Örneğin bu 1 Mayıs'ta banka camlarını kıran, bu anlamda suç işleyen, bunu söylemekte söylemekten de geri kalmamamız lazım. Banka camlarını kıran, bu anlamda suç işleyen ama bu suçların karşılığı olan bir hukuki, sürece maruz kalmayıp birdenbire terör örgütü üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan, tutuklanan gençler var biliyorsunuz. Anarşist terör örgütü ilan edildiler. Bu kişilerin veyahut benzer biçimde kürtaja karşı çıktığı için, HES'lere karşı çıktığı için Gözaltına veya parasız eğitim talep ettiği için e, katıldığı eylemler nedeniyle, yasal eylemler nedeniyle, yani bu cam çerçeve kırmak e, ceza yasasına göre suçtur. Ama o suçunda bir sınırı vardır. Cezasının bir sınırı vardır. Terör örgütü üyesi olmak anlamına gelmez. Buna karşılık hiç suç olmayan, örneğin e, parasız eğitim, talebinde bulunup, bunun e, e, bununla ilgili e, gösterilerde bulunan, e, bununla ilgili pankart açan kişilere yönelik e, suçlamalarda da sürekli derin bir örgüt e, gizli, tehlikeli ve terör eylemleriyle iç içe olmuş bir örgüt e, mantığının hep deşifre edilmeye çalışıldığını görüyoruz. ve Bu yolla Türkiye'de bir e, çok yaygın, her tarafa sızmış, bir terör örgütlenmesi var ve buna karşı da devleti toplumu düzeni korumaya adamış cengaverler olarak dolayısıyla da olağanüstü yetkilerin sahip olmayı meşru göstermeye çalışan bir çevre var. Evet Bunun yani bu, evet. Pardon, yani bu tıp öğrencisi tıp öğrencileri için de aynı evet, şey. Yani. yani KCK onlar ama KCK operasyonu kapsamına alındılar. Evet. Yani çok acayipti. Yani komite aa, lafı aa. Ve zaten sınavlarda girilen şeyin aa. adı da komite. Komiteler halinde tıp eğitimi veriliyor. Örgütlerinden... Komite gruplar halinde birbirlerinin notu yani her dersin notu diğerleriyle değerlendirilip toplu Ortalama alındığı için komite deniyor Hı, Bu komiteyi bile işte senin de Yazılarında da belirtmiş evet. olduğun gibi Gayet yani artık insanın aziz neslinin hikayesi bile e, Diyemeyecek e, Kürk, opera, Kürk, Kürk, Kürk, Kürk operasyonuyla e, Kürk operasyonunu Karıştırıp Kürk hayvan evet. Hayvanseverler e, girişiminin Kürklere karşı Kürk Yani K-U-R-K'dan bahsediyorum evet. Kürk e, Kullanılmasına karşı verilen bir, e, göz, yapılan bir gösterinin adı da kürk Operasyonu elbette bunu Kürt Operasyonu olarak duyup bunun etrafında e, bir, epey bir insanı sorgulamak e, ve öyle bir şey ki e, yani bu komite için de geçerli e, artık komik olmaktan da öteye gidiyor bunları yanlış. Hani arada yanlışlık yapılabilir. Oradaki Bence yanlışlık yanlış... olarak nitelemek bile çok kolaydır Hayır çünkü işte. son derece etraflı bir polis teşkilatının muazzam etraflı operasyonlarından bahsediyoruz. Ne yanlışlığı yani burada? Yani yanlışlık olduğunu belirtme ihtiyacı bile duymuyor, duymuyor. burada. Artık ne net görmek isterse, ne duymak isterse onu görüp onu duyduğu bir şey ortamdayız. <gülüyor> bu en vahimi bu. Ne görmek isterse onu görüyor, ne duymak isterse onu duyuyor. E oradan ne anlamak isterse de onu anlıyor. Ondan sonra anlaşılmıştır, görülmüştür, yapılmıştır, edilmiştir gibi değerlendirmelerle, bilgi notlarıyla, polis fezlekeleriyle, iddianamelerde de aynı şekilde anlaşılmıştır, görülmüştür, yapılmıştır gibi çok kesin ifadelerle bu tür yalan yanlış bilgiler üzerinden oluşulan ağır kanaatlere, ağır sonuçlara varıyor. KCK operasyonuna dönersek bu tabi en kapsamlı olanı. Çünkü KCK operasyonu dalga dalga genişliyor. ve e, Üç koldan genişliyor. Birincisinde e, esas olarak e, BDP çevresinin, e, BDP çevresi derken bunun bir kısmı BDP üyesi, bir kısmı BDP üyesi değil. Çünkü e, siyasi yasakları var. Örneğin Ahmet Türk, Örneğin Aysel Tuluk. Onlar BDP üyesi değiller. Milletvekili olmalarına rağmen 5 yıl siyasi yasakları var. DTP'den kalma siyasi yasakları var ve bunun gibi bir dizi siyasi yasaklı da olan ama siyasi yasaklıyken siyasi faaliyetlerde veya derneklerde bulunmayacak anlamına gelmiyor tabii. Bu kişilerin 2009'dan beri, Nisan 2009'dan beri hatırlatalım, 14 Nisan 2009'du yanılmıyorsam yorsam, ilk tutuklamalar Hı. hemen yerel seçimlerin bir ay sonrasında, hatta üç hafta sonrasında yapım başlamıştı. O meşhur eli kelepçeli Diyarbakır polis merkezinin önünde eli kelepçeli dizdirilmiş fotoğrafı evet. millete, topluma servis edilmiş belediye başkanları, il başkanları falan. O tarihten itibaren BDP çevresindeki e, tüm yerel örgütlenmeler, siyasal veyahut e, yerel yönetim örgütlenmelerinde bulunan insanların yavaş yavaş gözaltına alınması, büyük bir kısmının tutuklanması, diğerlerinin tutuksuz yargılanmaya devam etmesi. O büyük Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı da aslında yargılanmaya devam ediyor, tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Ama... Diyarbakır İl başkanı BDP'nin Diyarbakır İl başkanı saymaya gerek yok yani şu anda Türkiye'de BDP'nin yönettiği herhangi bir yerel yönetim yok ya başkanı ya o yönetim o yerel yönetim meclisinin belediye meclisi olabilir il genel meclisi olabilir üyelerinin ee, çalışanlarının e, tutuklanmadığı e, bir yerel yönetim ünitesi yok. Bu ne demektir? Yok. Bir tane yok. Evet. Diğer taraftan e, bu siyasi olarak içini boşaltma operasyonu. Yani BDP'yi e, yazıda onu belirtmiştim. BDP e, kapatılmıyor. BDP kapatılmaktan beter ediliyor. Evet. Parti İçi olarak bomboş. felç editmeye yönelik demiştin ki çok ben evet, yerinde felç bir edilme. yani Parti oluyor. milletvekilleri var. Mecliste işte başbakanla görüşüyor Selahattin Demirtaş, Gülten, Kışanak falan. Ya e bu parti mecliste milletvekilleri var. Bir parti mecliste milletvekillerinden sadece oluşmaz ki. Parti toplumun bütün bünyesinde oluştuğu zaman hayat bulur. Ve o parti ancak o zaman temsiliyetini, o parti ancak o sorunun çözümü için aktif biçimde e, e, temsil ettiği sorunların çözümü için aktif biçimde parlamentoda da bir muhatap olur. E siz bütün örgütü e, tutuklar e, gözaltına alır, tutuklar e, belediye başkanlarını şeyde olduğu gibi, Van'da olduğu gibi görevden alır, resen görevden alırsınız. Daha cezalandırılmadan e, görevden, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alırsınız. Yani bütün parti örgütünü felç ederseniz ...aslında yani bu bence ee çok ee daha usta bir yöntem parti kapatmaktan. Hem parti kapatma olma, kapatıyor olmanın siyasal yükünden kurtuluyorsunuz... ...hem de aynı amacıca hatta daha da büyük, daha da etkili biçimde ulaşıyorsunuz. Çünkü parti kurulduğunda hemen bir başka parti kapatıldığında hemen bir başka parti kurabiliyorlar. Evet. Şimdi, yani şimdi başka de kuracak halleri olmadığı için... Ellerinde bomboş bütün <gülüyor> yerel yöneticileri tutuklu hap e, e, davalı e, durumda olan bir parti teşkilatı e, var ve felç etmi, felç olmuş halde. Evet bu çok etkili. Bu bir en evet, etkili bir şey. Evet evet çok önemli. İkinci kol ikinci kol e, bu sefer Kürtlerin Türklerle beraber bulunduğu ee, mücadele alanlarının etkisizleştirilmesi Bu ilk başta eğitim sende başladı Bu sendikal alanda bu özellikle Geçerli ilk başta Sendikal alanda eğitim sen hatırlarsanız ilk tutuklamalar yapılmaya Hı -hı. çalışılmıştı KCK operasyonu çerçevesinde İzmir bölgesinde Arkasından sağlık emekçileriyle ilgili tutuklamalar geldi Arkasından e, Şimdi bu son dalgayla Bu son dalga inanılmaz Büyük bir dalga aslında Sendikal harekete vurulmuş benim yakın tarihte bildiğim yani doğrusunu söyleyeyim 12 Eylül'den beri sendikal harekete vurulmuş böyle bir darbe yok bu evet. boyutta darbe yok ve bu kesin boyuta Genel rağmen başkanı. bu boyuta rağmen sabah yine pardon sözünü kestim ee, biraz önce konuşuyorduk sana bağlanmadan önce bu büyük boyuta rağmen gazetelerde de pek az yerde birinci sayfada görülmesi de ayrıca inanılır gibi değil çok tuhaf yani televizyonlarda yani da yok kesin. Genel başkanı tutuklandı. Kest dediğimiz e, Türkiye'de artık kamu alanında en büyük sendika değil ama en e, uluslararası planda tanınan yegane sendika. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Üyesi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Üyesi. E, sayısı, üye sayısını bilmiyorum ama herhalde 100-200 binden fazla üyesi olan. Genel Başkanı gözaltına aldı. tutuklan, tutuklanmayacağını bilmiyoruz tabii daha. Gözaltına alındı. Bir sayayım şöyle kimlerin bu sendikal hareket çerçevesinde kimlerin gözaltına alındı. Eğitim Sen Genel Sekreteri. Sağlık Sen Genel Sekreteri. Tarım Orkam Sen Genel Başkanı. Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Genel Başkanı. Tüm Bel Sen e, yerel yöneticisi. Eski Birleşik Birleşik Taşımacılar Sendikacılığı eski genel başkanı. Haber Sen kadın genel sekreteri. Eee bu, bu boyutta bir ve bunların yerel örgütlenmeleri iadeye de arada girmişler. <gülüyor> bazı bazı illerde galiba Diyarbakır'da. Ee, bu, e, bu boyutta bir e, tutuklama. Neymiş? KCK'nın e, sendikal ayağı ve bütün KESK iddia bu. KESK e, Yeni Şafak'ta okuduğum iddia bu. E, polis'in elinde e, KESK'in Örgüt tarafından, terör örgütü tarafından ifade böyle, bütünüyle ele geçildi ve kontrol altına alına dair polisinin de çok güçlü ipuçları veya deliller olduğuna dair de bir şeyle, bir iddia ile gündeme geliyor. Söz konusu olan, anladığım kadarıyla, bunu da gene gazetelerden anladığım kadarıyla iki tane Yapılanmanın e, KCK'nın sendikal ayağı olarak test edilmesi ve e, bu e, ayak içinde çalışanların tutuklanması, demokratik emek platformuyla demokratik emekçi kadınlar birliği. Bunun herhangi bir demokratik platformda sendikal platform oluşturulması, sen, yatay bir sendikal e, dayanışma veya haberleşme ağının oluşturulmasının hemen KCK'nın sendikal ayağı olarak tanımlanması. Bu şu anlama geliyor. Kürt kimliği ağırlıklı sendikal alanda siyasal alanda faaliyet gösterdiğiniz an itibaren KCK üyesisiniz. Ve oradan itibaren de Kürt kimliği Kürt siyasal kimliği üzerinden de bunu e, getir, gündeme getiriyorsanız KCK üyesiniz. KCK üyesiniz de PKK'nın uzantısısınız. Ve terör bütün üyesisiniz. Ve işte böylece Türkiye'de e, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla sayısını artık tutma çetesini tutamıyoruz. Kimisi 6000 bin diyor, kimisi 8 bin diyor herhalde. E, o civarda olsa gerek kişi tutuklu 12-13 bin kişide yargılanıyor. Üçüncü ayak, evet. bu sefer Kürtlerle, e, Kürt siyasal hareketleriyle, e, BDP özellikle tabii ki, ve e, Kürt e, siyasal alanında e, mücadele etme o kimlik üzerinden mücadele etmeyen ama e, demokratik bir siyasal mücadelede yan yana durmayı tercih eden kişilerin, örgütlerin oluşturduğu, örgütlerin daha çok oluşturduğu bir çatı partisi kurma girişim var. Bu olumludur, olumsuzdur, iyidir, kötüdür. Polis, polisin karar ve savcıların karar vereceği bir şey değil bu. Bunun iyi bir şey olup, kötü bir şey olup, başarılı olup olmayacağına dair. Onlar bu HDK, Halkın Demokratik Kongresi örgütlenmesini de bu sefer Türklerle Kürtlerin siyasal alanda yan yana gelmesi ve bunu da gene KCK'nın bir üçüncü ayağı olarak algılayıp yavaş yavaş o alanda da tutuklamalar, dalgalar gelmeye başladı. İlk baştan Sosyalist Demokratik Partisi'nin üyeleri HDK çerçevesinde gözaltına aldılar, bir kısmı tutuklandı. 2-3 ee, gün önce bu sefer e, HDK'nın başka bir e, üyesi olan, HDK platformunun başka bir üyesi olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin e, 3 temsilcisi, e, HDK nezdindeki 3 temsilcisi, parti yöneticisi tutuklandı. E, bunun arkası gelebilir. Ve burada tabi amaç HDK'yı da felç etmek. Yani kendisini tamamen tutuklarla tutuklamalarla, gözaltına almalarla, mahkeme kapılarında gösterilerle. Benim kanaatim şu. Bütün burada bir de şöyle bir siyasal tasarlanmış mıdır? Bu önceden ama bilmiyorum ama en azından fiilen sonucunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Siyasal alanda Türkiye'deki toplumsal sorunlarla ilgili bir muhalefet mücadelesinin kendisini sadece savunmak için hapishane kapısında, nezarethane kapısında, mahkeme kapısında zamanını ve enerjisini tüketmeye mahkum etmek. Bu da çok etkili bir felç etme hali aslına bakarsınız. Evet, peki burada çok önemli bu tabii durum. Burada mahkemelerin... Savcıların ve mahkemelerin genel olarak tavrının bu paralelde olmasını nasıl yorumluyorsun? Bir kere Türkiye'de e, yargıda hiçbir zaman e, adaletin tarafı olma geleneğinin e, yerleşmediğini biliyoruz. Adaletin tarafı e, değil devletin tarafıysanız devlet gücü hangi yönde e, gidilmesini e, emrediyorsa o yönde gidersiniz. Emir almasanız bile onu hissettiğinizde e, böyle bir gidişatın e, uygun davranış olduğunu hissettiğinizde bir de aynı zamanda buna siz de kendi e, başarınızı katmak için, ön plana çıkmak için burada e, daha da fazla e, şey yaparsınız, daha da fazla e, kat, daha da fazla katı davranırsınız, daha da daha da radikal davranırsınız ve e, yargının e, 12 Eylül sonrasındaki haliyle e, veyahut e, ne bileyim 12 Mart sonrasındaki haliyle bugünkü hali arasında çok büyük fark olmadığını görürsünüz. Arada dönemlerle ilgili farklar var, yöntemlerle ilgili farklar var ama içerik olarak, davranış olarak, zihniyet olarak, suçlama tarzı olarak çok farklı değil. Eldeki imkanlar değişik, teknoloji değişti. Şimdi dinlemeler yapılıyor, dolayısıyla insanlara elektrik verip konuşma durmaya gerek yok. Telefonu dinlemek daha etkili elbette. Telefonlar dinleniyor. Oradan yakın bir yakınsama yöntemiyle doğru yanlış e, duyduğunu duymak istediğini duyarak dediğim gibi e, bir e, suçlama e, manzumesi ortaya çıkıyor. Yargının bu durumu beni en çok düşündüren de özel yetkili mahkemelerin bu çerçevede muhakkak e, korunması gerektiğine dair olan e, inanç. Niçin korunması gerektiğine e, özel yetkili mahkemeler diye bakıyorsunuz. Efendim işte e, bütün bu e, tutuklu olan KCK operasyonlarında özellikle Ergenekon, Balyoz operasyonlarında falan e, davaların çökecek olmasından endişe edildiği için bunlar devam etmelidir. Ama bu davalar... Hukuk çerçevesinde yürütülüyorsa ağır ceza mahkemeleri eğer hukuk çerçevesinde yürütülüyorsa eğer güçlü delillerle açılmışlarsa güçlü suç kanıtlarıyla açılmışlarsa zaten şu anda artık açılmış davalarda özel yetki gerekmiyor. Özel yetki kullanılmıyor. Yani şu anda Ergenekon davasının yüz, bilmem kaçıncı duruşmasında artık özel yetkili mahkeme olmanın getirdiği bir e, dava süreciyle ilgili, mahkeme süreciyle ilgili bir şey yok. Bir e, ne denir bir, e, bir fark yok. Ama özel yetkili e, savcılık soruşturma, araştırma açısından çok önemli. Yetkilere sahip özel yetkilere Sahip ve burada bir tehdit unsuru Olarak da aynı zamanda kullanılabiliyor Zannediyorum Şöyle bir şey de belki söz konusu Bunu içinde olmak lazım dışarıdan Konuşmak çok kolay değil bu konuda Bilgim yok çünkü Yargı dünyasının içini iyi bilmek gerekir Bir Çevrenin aynı zamanda hükümet, Hükümetin Eline Bir yasal e, politikayı zorla empoze etmesinde aracı olarak da kullanıldığınız e, düşünebiliriz belki en azından Adalet Bakanlığı ve Eçişleri Bakanlığı'nın e, bu konuda e, bir e, şey denesi bir e, bu gidişatı e, olun, olumlamadığını bu, bu gidişatın e, hükümet politikalarından aykırı olduğunu söylemesi durumunda e, bir çatışmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama şu aşamada hükümet benim gördüğüm kadarıyla bu operasyonları hukuk alanına, adalet alanına çekmek ve sınırlamak açısından e, doğru bir girişimde bulunmuyor. Üçüncü yargı paketi deniyor. Üçüncü yargı paketi komisyonda üç ay bekledi. Zaten çok kapsamlı bir paket değil. Üç ay bekledi. Genel kurula geldi, hala bekliyor. Ama üçüncü yargı paketinden bir hafta sonra genel kurula acilen getirilen dört altı dört meclisten geçeri üç ay oldu. Ve başka birçok bu çevreyle, çevre yıkımı ile ilgili yani, pek çok şey geceleri geçirildi. Roket hızıyla meclisten geçti yasaların çoğu ama yargı paketi, üçüncü yargı paketi dediğim gibi çok kısırlı olmasına rağmen Çıkmıyor. Dördüncü yargıcılık paketi efendim ilk baştan Mart'ta gündeme gelecek deniyordu. Haziran oldu. Haziran şimdi Eylül'e ertelendi. E i̇şte böyle. Evet. Bir de tabii şey, dördüncü bir ayak olarak söylenemeyebilir belki ama önemli bir nokta. Birçok gazetecinin de bu Özgür Gündem'de, Atılım Gazetesi, Günlük Gazetesi işte çeşitli gazetelerde çalışan gazetelerde Kürd gazetecilerinde yine tutuklanması, tabi tabi de şey. tabii, zaten üzerinde zaten haber senden de e, epey tutuklama var evet. Bu sefer dedi? Evet. kapatmalarına bir tek özgür gündem kapatıldı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İki gün sonra kapatılma kararı geri alındı. Geri alındı evet. O nasıl oldu bilmiyorum. Yani o Ama da ilginç onun... hani mahkemenin aldığı bir karar siyasi bir kararlar mı döndü tek? Hayır, yine mahkeme da mahkeme kabul etti. Evet. Kararı geri aldı. Yani ilk yayınlan kapatılma kararını e, mahkeme iptal etti. E, onun dışında da ama dikkat ederseniz kapatma yok. Çok benim çok dikkatim için yani, hakikaten bu üzerine düşündüğüm bir şey artık kapatma yok, içini boşaltma var. Evet çok ilginç. Yani bu e, özgürlük günden meselesi de gene onla e, ba bağlantılanıyor. Gazetecilerini e, tutuklarsanız gazeteyi kapatmanıza ihtiyaç yok. Evet. Bu evet yani bu aynı şekilde davasında başbakanın tavrına da benziyor bir kare Ne demişti? Kul kulüplere ceza vermeyelim, kişilere evet, ceza verelim. Ceza verelim demişti evet, evet. ceza vermiyoruz, kişilere ceza veriyoruz. Demek. Bu arada da senin iyi radikal 2'deki yazında da biterken şeyi söylemiştin. 22 yeni cezaevinin açılıp kapasitenin önümüzdeki yıl yıllarda... Evet, 22 2 katına var. kapasite çıkarılma artırımı yapılacağını da söylüyormuş yani Onu da Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgi bu sene 22 cezaevinin açılacağını ve 2017'ye kadar da şu anda 120 bin civarında olan tutuklu kapasitesinin yani cezaevi kapasitesinin 230 bine çıkartılacağını kıvançla bildirmiş Anadolu Ajansı ee, bu galiba inşaat sektörünü desteklemek ve çift bir, bir taşlıkı kuşvurmak da böyle bir şey Evet herhalde evet, evet. <gülüyor> pek çok teşekkürler Peki, iyi günler. <gülüyor> Ahmet İncelle Ufuk Turu Açık Kaste My hair is a -rising. my flesh begin to crow. Ah, my hair's a rising, my flesh begin to crow. I had a dream last night, babe, another mule in my doggone stove. And some people said these Big Bill Blues ain't bae Now some people said these Big Bill Blues ain't bae Lord it must not have been them Big Bill Blues they hey I wonder what's the matter, Harbour Bill can't get no mail. I wonder what's the matter now, Harbour Bill can't get no mail. Lord, the post office must be on fire and the mailman must undoubtedly be in jail. I can't be your wagon, Saint. You I ain't gonna be your muse. Mm, can't be your wagon, Mama. Saint, you I ain't gonna be your muse. I ain't gonna fix up your black plantation. I ain't gonna be your doggone fool. Big Bill Blues, Big Bill Brunzi'den dinledik. Kendi adına yazmış olduğu bir türkü. Big Bill Brunzi, 1898'de bugün doğmuş ve 14 Ağustos 1958'de de hayata veda etmiş. Çok sayıda eser yazmış, söylemiş, çalmış. Bir gitarist ve blues şarkıcısı ve bestecisi. Ee, özellikle 1920'lerde çok erken bir kariyere başlamış. Siyahi topluluklara söylüyor. Dinleyicilere, seyircilere. Daha sonraları da daha şehre taşımış zanaatını ve sanatını. Ve daha popüler olmuş beyazlar arasında da ve 1950'lerde de geleneksel folkla blues karışımı köklerine dönmüş ve Amerikan folk müzik müziğindeki geri dönüş hareketinin en önemli isimlerinden biri haline getirmiş bu onu uluslararası bir yıldız haline getirmiş diyor Wikipedia'dan aldığımız bilgiler. Yani 20. yüzyılda blues müziğinin gelişimindeki en önemli anahtar figürlerden biri olduğu söyleniyor. 300'den fazla ömrü içinde şarkı bestelemiş. Ve geleneksel folk şarkıları ve orijinal blues şarkıları, türküleri de yazmış. Böyle bir şey ona da bir günaydın demiş olduk. Günaydın Big Bill diyelim ve devam edelim. Açık Radyo'da saat 9.37 Açık Gazete devam ediyor bu Demin konuştuğumuz konuya birazcık şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Paraguay'da pek örneği görülmemiş bir şey darbesi. Parlamenter darbe. Çok acayip aslında Paraguay Başkanı Fernando Lugo kendisinin deyimiyle parlamenter bir darbe uğraması sonucunda Paraguay Senatos tarafından impeach edilmiş görevden alınmış. Sosyal düzeni Kanun ve nizamı korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle Bir toprak kavgası çıkmış ve 6 polis ve 11'de köylünün e, öldüğü bir çatışma olmuş Fernando Lugo 2008'den 8'de 2008'de seçildiğinde 60 yıllık bir sağcı Colorado partisinin yönetimi vardı Militarist Eski bir papaz kendisi bir zamanlar yoksulların psikoposu diye adlandırılıyor ve köylü haklarını savunan birisi alternatif bir hükümet kurma ve mücadele etmeye karar vermiş. Ve birçok Latin Amerika ülkesi de onu destekliyor ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ninki çok önemli ondan ses seda çıkmıyor ve muhtemelen desteklemeyeceği yolunda ipuçları alınıyor. İlginç bir şey, Greg Grandin'le bu konu üzerinde çok sayıda kitap yazmış, bu Latin Amerika meselelerinin siyasetinin önemli isimlerinden Greg Grandin'le yapılmış bir söyleşide diyor ki, e Hon önce 2009'da demokrasinin konuştuğu zaman ilk seçildiğinde 2008'de New York konuşmuşlar kendisiyle ve bir darbe olur mu bunca yıldan sonra diye ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar yok artık demiş Paraguay'da bir siyasi sınıf çok süresiz olarak yani daimi olarak darbeleri geliştirmiş bir siyasi sınıfı vardı 60 yıldan sonra Nihayet aldık bu ayrıcalıkları ellerinde ve bir anayasal çerçeve kurmaya çalıştık. Aynı zamanda da demokrasiyi güçlendiriyoruz. Hükümetimizin en önemli şeyi diyor. Arkasından da yalnız e, yani bunu söylediği zaman Greg Grandin diyor ki uzmanı bu işin. Lugo bunu söylediği zaman artık bir darbenin düşünülemeyeceğini söyledi kanaatindeydi. Bunu açıkça ifade ediyordu. Ama şimdi Honduras'ta işte senin demin dile getirdiğin mesele Honduras'taki darbeden sonra Amerika'da destek verince bu her şeyin mümkün olabileceğini gösteren yeni bir yol açtı. Yeni bir meseledir. Öncül. Benziyor. Öncül oldu diyor. Ee, bayağı şey ee, şey demiş bir de Oliver Stone'la konuşmuş yiğini. South of the Border diye bir film çekmişler. Yiğidi. Sınırın Güneyi. Sınırın Güneyi diye. Yani yedi Güney ve Orta Amerika'da yedi başkanla konuşmuş. Orada Fernando Lugo film için diyormuş ki yani değişiklik bu ülkede yaratmak kolay olmadı tarihi olarak bir grup var ve bütün ülkenin kaynaklarını büyük bir ölçüde kendilerine alıkoyan bir grubun hakimiyeti var. Biz kurt kurtarma, kurtuluş teolojisiyle mücadele etmeye devam edeceğiz bu grubun ayrıcalıklarına son vermek niyetindeyiz. Eğer bir ayrıcalık hak edenler varsa unutulmuş olanlar yerliler, topraksızlar, eğitimsizler ve hastalar diyor. Onlara öncelik verilmesi gerekir. Eğer illa bir ayrıcalıktan bahsediyorsak diyor. Biz dürüstlük, şeylik, şeffaflık kuracağız ve kurumlarımıza da çok zaman önce kaybettikleri haysiyeti geri vereceğiz ve çok daha fazla sosyal adalet demiş. South of the Border, sınırın güneyinde filminde e, Oliver Stone'a bunları söylemiş ama maalesef Honduras'ta oyunlar değiştirildi diyor. Zelaya'yı devreden attıkları, çıkardıkları zaman Amerika Birleşik Devletleri hemen tanıdı yeni hükümeti, darbe hükümetini. Aslında tam tanımamıştı diyor Greg Grandin Epey bir oyalandı. Yani Obama yönetimi aslında bu ülkede sağ teslim olmuştur diyor tamamen ve legitimizize yemeş yani meşrulaştırdılar şimdi Obama şeyde dünyanın en çok gazetecinin öldürüldüğü ülkelerden biri haline geldi mesela Honduras umalım ki diyelim ki inşallah aynı şey. Aragua'da olmaz çünkü para, e, Latin Amerika e, bayağı ciddi bir değişim geçirdi. İleriye doğru epey mesafe almış bir bölgeydi. Fakat bu darbelerle tekrar geri dönüş getirilmek isteniyor olabilir sağcıların. Bu önemli üzerinde durulması gereken bir şey. Evet, e, oradan aslında Amerika kıtasından bir an için uzaklaşacak olursak Avrupa'ya belki gidebiliriz. Evet. E, Avrupa'da e, 28-29 Haziran tarihlerinde önemli bir zirve olacak Avrupa Birliği zirvesi. E, ve konuşulacak konu yine malum ekonomik kriz ve özellikle de bu krizin hem tetikleyicisi hem de en fazla etkilenen e, sektörlerden olan bankacılık e, sektörünün akıbeti üzerine önemli e, bir görüşme yapacaklar. Bankacılık sektörünün birleşmesi gündemdeydi ama Almanya'da özellikle Merkel hükümetinin karşı çıkmasıyla beraber biraz sulandı o teklifler. Şimdilik gündemde olan yani tartışılacak olan tüm Avrupa'da bankacılık sektörünü süpervize edecek gibi Türkçeleştirme biraz abuk oluyor ama yayında şimdi aklıma gelmeyince kusura bakmayın. Bir... ...kurumun kurulması ve e, mevduatları garanti altına alacak ortak bir e, mekanizma yaratılması e, gibi şeyler varmış. E, buna rağmen Kıbrıs Avrupa Birliği'nden kurtarma programı başında özetle siz söylemiştiniz. Paketi istiyor, kurtarma evet. paketi talep etti. Bu neden önemli? Bu zirveden birkaç gün sonra da Temmuz'un birinde Kıbrıs e, ve işte Türkiye'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi deniyor... Ee, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı devralacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı devralan e, ülkenin Kurtarma paketi Kurtarma paketi talep etmiş olması çok önemli bir gelişme Yani Bu, sembolik olarak bundan daha e, istesek bile bir metafor bulamazdık Biz kendileri bulmuşlar Bu Avrupa'nın Durumu pek iyi değil e, Mali olarak Avru alanının Avrupa'nın hasta adamı mı Avrupa acaba? E, tüm güneyi yani en azından tüm Güney diyebiliriz. Evet. Yani Almanya işte geçtiğimiz günlerde hazine e, bonolarını yüzde 0.1 faizde falan sattığı için e, onlar sağlam şu anda. Ama e, Avru, Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmalarında da halkın büyük bölümünün Avro'dan çıkılmayı çıkılmasını e, desteklediği ortaya çıktı. Orada öyle bir karışıklık var. Nerede? Almanya'da. Almanya'dan... Almanya'da. Almanya'da Avro desteklenmiyor. Hmm. Ee, durum fena ee, ama onu geçelim yani hani bu Avralar'ın çökmesini yaratacağı yoksulluk vesaire e, konuları e, bu önümüzdeki 12 dakikayı aşıyor ama Şeye gelelim e, normal insanların Avrupa'daki e, sıradan insanların nasıl etkilendiği noktasına gelelim bu krizden e, Yeni bir haber var e, yeni bir rapor var daha doğrusu e, Bu da e, şeyi kaynağına bakıyorum şu anda özür dilerim bir Ara vermiş gibi oldum. Evet e, Yunanistan'da rapor e, bu ekonomik krizden kaynaklanan e, işte çeşitli e, uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili programların kaynaklarının azaltılmasından e, hareketle e, AIDS HIV vakalarında geçtiğimiz dönemde yani birkaç ay içinde Büyük bir artış tespit edilmiş. Nasıl? Nedenmiş? E, çünkü e, ilaç mı alamıyorlar? Hem ilaçlara ulaşımları azaldı hem de e, enjeksiyon işte bu enjektörler e, paylaşımı meselesinin arttığı söyleniyor. E, nasıl yani yüzde kaçlık bir artış diye sormaya... Hani öyle retorik olarak bazen birbirimize soruyoruz ya işte tahmin edin falan diye tahmin edemezsiniz. Birkaç ay içinde yüzde 1450 artmış heyçay bir vakaları vakaları Yunanistan'da. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ya? Vay canına yani insan hakikaten şaşırtıyor Dehşete düşürüyor Dehşete düşüyor bir yani de... Avrupa'daki ekonomik krizin e, çok somut zaten hani bunların örneklerini veriyorduk ama e, toplumun geniş kesimlerini etkileyen etki şeyleri oluyor e, sonuçları oluyor böyle bir durum söz konusu e, Bu arada uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarından Fitch de e, şeyi e, Kıbrı'sın yani Güney Yönetimi, Rum yönetiminin kredi notunu çöp derecesine indirmiş. Bu da yeni. Evet. Ayrıca Yunanistan'daki durumun daha da kötüleşmesi halinde kredi notunun daha da kırılabileceği ne de bir uyarısında bulunmuş. Yani kurum Yunanistan'a da öyle bir şey yapmıştı. Böyle işte. E, bu arada şey sorunu e, çözülmesine e, çalışılıyor. 200 bin. E, şey, İs İsrail'in önce bir kere önce onu söyleyeyim. Bir mülteci meseleleriyle göçmenlerle de ilgili birkaç haberimiz var. Bu iç kapayıcı haberler dizisi içine onu da eklememiz gerekiyor. İsrail başlamış işte uzun zamandan beri haberini vermekte olduğumuz sınır dışı, etme. sınır dışı etmeye başlamış ve ikinci bir Afrikalı göçmenleri uçağı doldurup yollamış. Onlara bir seçenek de tanımıştı ya. Tek taraflı biletinizi de öderiz. E, yani ilk başvuranlara zaten belli bir e, çok tabii hani bakıldığı zaman cüzi olmakla beraber bir maddi yardım da yapılıyordu. Yapılıyordu ama bu da Kendileri hafta, gitmeyi seçerlerse. Evet. E, Allah'ın üstü 150 kişiyi daha göndermiş Güney Sudan'a. Halbuki burada hiç orada konuşulan dilli hayatta bilmeyen epey büyümüş İsrail'de doğup büyümüş çocuklar var. Buna İbranice'den başka bir dil bilmiyorlar. Ve hiç gitmedikleri, görmedikleri bir ülkeye gönderiliyorlar. Ne yapalım siz siyahsınız. Beyaz adam mıdır? İsrail diye de konuşmalar yapılmıştı İçişleri Bakanı tarafından değil mi? Adamın adını unuttum şimdi. Eylül bir şey. Evet. İsrail beyaz adamındır demişti. Evet. İsrail e, gayri Meşru girdi illegal diyorlar ya bunlara müthiş bir fotoğraf var aslında e, Voice of America'da bir İsrailli öğretmen Anat diye Victoria diye Güney Sudanlı bir öğrenci teselli ediyor o siyah benguryon Gurion havaalanından Tel Aviv'den gitmek üzere. 25 Haziran'da çekilmiş bir fotoğraf. Ağlıyor kadın öğretmen ve teselli etmeye çalışıyor öğrencisini. E, tabii yani hani e, İsrail'de aşırı sağ hükümet böyle şeyler yaparken buna karşı çıkan e, e, vatandaşları çok da var. Sayıda, çok sayıda şey. vatandaş var. Yani Mark Regev hükümet sözcülerinden benim ilk onuma girmiyor. İlk favorim sayılmaz. Mark Regev'i yıllardır takip ediyorum. ...her hükümetin sözcüsü değişmez... ...hükümetler Çok değişir, sözcü değişmez... ...sözcü değişmiyor... ...o İsrail'in... ...Yahudi anavatanı olduğunu söylemiş... ...ve hiçbir yükümlülüğü olmadığını söylemiş... ...göçmenlere bir... ...iltica hakkı vermeye sığma hakkı... ...İsrail üçücük bir ülke demiş... ...sekiz milyon insanız ve coğrafi olarak... ...New Jersey eyaleti kadar bir şey izlemiş... Afrika'nın bütün sorunlarına bizim çözüm olmamız beklenemez diye harika bir açıklama yapmış hükümet sözcüsü. Fakat e, bir de İsrail şeyi çok insani muamele ettiğini söylemiş Afrikalılara. Bin avro verdik demiş. Yeni bir hayat başlatmak için. Daha ne istiyorlar demeye getirmişler. Fakat... İsrail'de... Yeni bir hayat başlatmak için bin avro. Ee, yani kabul eder misiniz siz? Daha neyse. Ya eminim sıkılmışsınızdır her sabah gelip bu dünyadan iç karartıcı haberleri okumaktan. Siz hani 18. seneye giriyorsunuz. 6 <gülüyor> ay sonra. <gülüyor> evet. Bina reveri, kırık, yeni bir hayat. Gevrek gülü ama benim rengim siyah değil. İhtiyacınız yok o zaman yeni bir yok. hayat başlatmaya diyorsunuz. O çok öyle olmayabilir. Başka sınıfsal kayıklar da var orada. Evet doğru ben onu şimdi akıl edemedim ama doğru aklı <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> ya çok bütün suçların sorumlusunu da onlar diyorlar. Böyle hoş bir durum var. Ee, evet İsrail'den bir detay haberde e, ekleyelim. İsrail'in işte Kızılhaç veya e, Kızılhaç benzeri e, bir örgütlenmesi var. Magen David e, Adon adında. O örgütlenmenin e, yönlendirici komitesinin başına da ırkçı söylemleriyle e, tanınan bir din adamı e, getirilmiş. İnsani kuruluşun Kızılhaç'ın başına. Evet Şumayel Eliyahu işte. Bir ırkçıyı getirmişler. Gerekirse bir milyon e, Filistin'i falan da e, öldürülebilir diyen. Yani bir sürü ırkçı e, demeci var ama bunlardan hani bir e, spot olarak bunu söyleyelim. Bir e, Gerekirse din evet. evet. Durum bu. 200 bin yabancı kaçak işçi var diye bir haberle devam edelim. Hazır mültecilerden ve güçmenlerden. Türkiye'de bir yılda kaçak illegal yabancı işçi ya sayısı. İşçi iki. nasıl kaçak oluyor ben de onu anlamıyorum. Yani Türkiye'de çalışmıyor mu bu insanlar? Çalışıyor. O zaman nereden kaçıyorlar? Kayıttan. Ee, raptu, yani bence raptu. kaçak işte değil. E, hani eğer bir sorun varsa o iş gücüne neden e, ihtiyaç duyuluyor vesaire gibi başka sistemik şeylere bakılsa da iyi olabilir. Ba, ben bence. Yani de. sigortasız çalıştıranlara da bakılsa iyi olabilir bu insanları. Biraz da kaçırılıyorlar gibi geliyor bana yani. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye'ye Göç Hareketli Rapor. Türkiye sınırları dairinde 2011 yılı itibariyle... Legal ve illegal yollardan ülkeye girmiş 350 bin civarında kaçak göçmen bulunuyormuş. Yani kaçak göçmen olmak için legal... legal ve illegal yollardan giriyor sonra kaçak göçmen oluveriyor. Evet. Bunu nasıl izah edeceğim? Şey işte herhalde kalış süresini aşıyor falan gibi bir ee, yorum getiriliyor ona ama hani zaten göçmenin kaçağı pek olur mu? Suriyeli göçmen sayısı da 33.000'e ulaşmış. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan 9 çadır kent ve 1 konteyner kentte 33.079 Suriye vatandaşı bulunuyormuş. Evet, bir de öyle bir politikası var Türkiye'nin. Ee, sınırda çadır kent, konteyner kent kurularak o insanların orada tutulması gibi bir e, politika var. Ne Mini Suriye mi oluşturmak isteniyor oraya Anla, anlamıyorum. Tampon bölge olup. Hayır yani bu, o insanlar daha yani hayatlarını e, ya daha iyi bir hayat e, düşüncesiyle veya hayatlarını kurtarmak amacıyla geliyorlar. İşte bir kısmıyla da burada e, Ashley Click bizim için görüşmeler yaptı. Zaman zaman yayınlıyoruz e, program içinde. E, peki onların oraya işte hani adı koyulmamış bir hapishaneye tıkılması uygulamasına insani bir uygulamamı e, dememiz lazım. Evet. Peki hükümet öyle. Her öngörüyor. şey göreceli maalesef öyle bir sorun var değil mi? Evet İsrail'in bu arada İsrail'i bıraktık ama bir şeyi unuttum. İki şeyi unuttum. Bir tanesi İsrail hava saldırılarında iki Filistin'in öldüğünü ateşkes anlaşmasından birkaç gün sonra Gazze'ye bir hava saldırısında iki Filistin'in öldüğü haberi vardı. Ateşkes uygulanmıyor. Bir de İsrail'de öfkeliler indignados yeniden sahneye çıkmışlar. Sevdeki gösteride hareket liderlerinden biri de gözaltına alınmış bir eylemci kadın lider. Polis tarafından tartaklandığını da belirtmişti. Her tarafta hareket var. O hareketçilerden işte bir kısmı da bu İsrail'in aşırı sağ hükümetin politikalarına ilişkin bir açıklama yapmış İsrail'li e, yazar Sami e, Michel. Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelişmiş dünyanın en ırkçı devleti ödülüne İsrail aday olabilir diye bir eleştiri getirmiş ülkesine. Bunu da Yapmamıştır ki. öyle şey. Yapmış. Ama ne biçim milliyetçi. Değil milliyetçi. <gülüyor> ee, şeyde güzel bir şey olmuştu. Dün, dünkü haberde ama Türkiye'ye kısa bir an için dönelim. Trans Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilen Trans Onur Yürüyüşü. ...sona erdi. E, fakat... ...bir grup basmış... ...şehitler ölmez vatan bölünmez... ...sloganları nedeniyle geç başlamış... ...pet şişelerle... ...LGBT'lilere saldırmış grup... ...polisin müdahalesiyle... ...bir süre engellenmesine karşı... ...sloganlar atarak eylemi bölmeyi... ...sürdürmüş. Yani vatan bölünmez eylem... ...bölünür olmuş... Böyle. Bu da. Bağlantıyı ben fazla iyi göremedim ama, çıkaramadım ama. Şehitlerle trans arasındaki ülke bölünmesi arasındaki evet, bir bağlantı de, vardır. Bir e, de Türkiye'nin nedense da. hiçbir şekilde yankı yaratmayan bir haber vardı. Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama vardı e, Uludere'de öldürenler arasında işte PKK'lılar vardı silahlar vardı sonra bunlar toplandı falan gibi ee, gerçekler ortaya çıkacaklı bir açıklama yapmıştı biz de günü sözü yapmıştık burada ee, savcılıktan yalanlama gelmiş DNA işleşmesinde bir yabancı yoktu diye PKK'lı falan yoktu öldürülen diye iddianın kaynağı da daha önceden öyle gizli falan olmayan yani daha doğrusu daha gizli olup da daha sonradan yayınlanan işte mit raporuymuş e bu durumda yalan mı söylüyor Mit? Mit yalan söyler mi? Mit'i bilmiyorum da Genelkurmay Başkanı... O da yalan e, söylemez. O zaman bir sakınca bir durum var orada. E, bizim bilmediğimiz bir kaynağı işaret ediyor olabilir diyeyim henüz. Savcılık da bilmiyordur bunu. Durum böyle bir de yine e, aslında e, Türkiye'den bir haber vardı ama biraz orada e, bir Bakın. belirsizlik durumu var. Devletten cebe kızınız gebe diye bir haber başlığıyla vermiş taraf gazetesi. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı'nın dev hizmeti tırnak içinde. Hamile kalan kadınların babalarına SMS'le haber verilmesi servisi bahsediyor. Dünkü Haber Türk gazetesi sürmenşet yapmıştı. Tebrikler kızınız hamile diye. Aile hekiminden bekar genç kız babasına şoke edici şok cep mesajı diyordu Ali Tezel'in, Tezelin yazısından alınmış bir haberdi. Ginç bir şey. Bütün laboratuvarlara yazı gönderen Sağlık Bakanlığı hamilelik testi pozitif çıkan kadınların tüm iletişim bilgilerini istemeye başlamış. Kadına ait bu bilgilerin bakanlıkça aile hekimliklerine de iletildiği ortaya çıkmış. Bunlar hepsi gizlice yapılan şeyler. Tebrikler hamilelik testiniz pozitif çıktı diye babaya cep mesajıyla atınca Ali Tezel de şey yazmış. Kişilik güvenliğini tehlikeye atan insan haklarına aykırı uygulama şoke etti diyor. Çok Bakanlıktan şey. yalnız e, yalanlama gelmiş bu, böyle bir uygulama e, olduğu konusunda. E, öte yandan hani e, bu gibi mesajlar alındığını e, söyleyenler de var. İşte bakanlık o... münferit uygulama demiş onlar için yanlış yapan. Hekimler, aile ekimler Ferit olaylar maddesini bir daha okuyacağız şimdi bu Herhalde okumamız gerekir yani, ö, yani Bakanlık olduğuna... yalan söyler mi, mi Soruşturma ya? başlandığını söyleyeyim Ben Bakanlık yalan söylüyor mu dedim şimdi size Lütfen Bakanlık Ben yalanlama ama, gelmiş dedim Demedin ama insanın aklına böyle kötü kötü şeyler de geliyor Bakanlık yetkilileri böyle bir uygulama soruşturma konusudur demiş Bir şey yalanlamış mı oldu bu bu iddialar tamamen asılsız. Bakanlığımızın tıbbi laboratuvarlara yazı göndererek gebe vatandaşların listesini istediği iddiası daha önce gündeme gelmiş. Biz de açıkça belirtmiştik böyle bir genelge göndermemizi. Her yazı ve haberin ardından da tekrar açıklama yapmadık. Diye. Soruşturma konusu oldu demiş. Yani bakanlıktan genelge yok şeklinde bir açıklama var ama böyle uygulamalar yapan aile hekimlerinin veya işte her neyse e, sağlık merkezlerinin olduğu konusunda tatmin edici bir açıklama değil pek. E, bakalım yani şey hasta haklarına ciddi bir ihlali tabii. E, eğer böyle bir uygulama varsa soruşturmayı da o bakımdan gerektirir herhalde mevcut kanunlar altında. Evet bakanlık reddetti ama gene de üzerinde biraz daha durulması gerekebilir. ...İstanbul Boğazı'nda da hadi müjdemi isterim... ...gürültü kirliliği kaldırılıyormuş. Nasıl kaldırılıyormuş? İptal ediliyor, yasaklanıyormuş. Denizin Bün... Kaliforniya'da denizin yükselmesinin yasaklandığı gibi... Benzer bir şey. Ya peki o konuda... E... Yutur ve gezi teknelerine susturucu takılacakmış. Eminim bayağı etkili olur. Şu anda ikinci köprü üzerinden gelen e, havalı korna... E, ...senfonisi e, zaten onları bastırıyordu yoğun şekilde... Yani bu motor gürültüsüne karşı alınmış bir tedbir anladığım kadarıyla havalı kornalara bir şey olmadığı gibi e, peki şey gelen şarkı türkü göbek havaları yükselen ya. onlara da susturucu takılacak değil artık daha neler hoparlörlere bir de susturucu takıldığını mı göreceğiz peki şeyleri ama adı güzel waterlock susturucu takılacakmış Motor ve egzoz sesini engelliyormuş. Sulu tip mi istersin, kuru tip mi? Geminin büyüklüğüne ve motor gücüne göre değişiyormuş. Hava filtrelerine de susturucu takılacak mı? Hava filtreleri 1 Temmuz'dan itibaren yasaklanmıştı. Yasaklanmış mıydı? E, yasaklandı. İstanbul'da. 1 Temmuz'dan itibaren bildiğim kadarıyla. Bir geçen temmuz, yalnız patlıyordu bir yerlerde. Geçen 1 Temmuz'dan sonra mı? Hayır, hayır. şimdi önümüzdeki 1 Temmuz. Ha, ondan önce serbest. Serbest. Yani havai fişekle e, Mart'ı öldüreceksiniz, köy falan. Önümüzdeki birkaç gününüz. Ondan başlayın. sonra görmeyeceğiz ha? İddiaya göre. Yine Aziz'in muhatsın. <gülüyor> pek inandırıcı bulamadım bunu. Boğazın bütün tadı tuzu neşesi kaçar ben, gider ben, ya. Ben ne yapayım hocam şimdi ben. Suşturucu takalım ile beraber haberi veriyorum şimdi burada ne yapabilirim bununla ilgili. Susturucu Valilik takalım kayna. Malay şeklere ve sessiz sadece renkli nasıl? Ee, yani biraz işte arge se gerektiriyor sesi mese mesele değil işte o patladığı zaman muhtinlok kuru kuru takacı kuşlar gidiyor oraya ve onlara zarar veriyor bir de öyle bir etkisi var doğa bütün açısından. kedi köpek filan da delillere dönüp kaçışıyorlar gözlerimin önünde oldu kaç defa olsun o işte dünya evine girmek o şekilde daha bir kutlu oluyor evet peki o zaman gidelim biz... Bence de gidelim. Fakat Zamanlı günün geldi. fotoğrafı şeydi kesinlikle aklımda kaldı. Bütün dinleyicilere Voice of America'da görebilirler. Öğretmen kızı teselli ediyor siyah kız da küçük siyah kız da öğretmeni teselli ediyor olabilir ayrıca orada. orada. Yani o öyle bir çıkarıma hiç gerek yok yani fotoğrafın kendisi zaten. Müthiş bir fotoğraf yani. Evet. Evet. Evet, Big Bill Brunzi ile de tekrar bitiriyorum. 100 bakıyorum. Evet, sel filan derlerken, ortalıkta bolca sel haberi de sağdan soldan gel geliyor gene. Southern Flood Blues bitirmek uygun olur dedik Big Bill Brunzi'nin. Güneyi bir zamanlar seller basmış Mississippi Blues albümünden Güney Selleri Türküsünü dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Early early was coming in my door <Gülüyor> Was coming in my door It was the Ohio River Telling us to get ready and go It was dark and was raining You could hear that howling Yeah, it was dark and was raining Baby, you could hear that howling wind Yeah, if I get away this time I will never come here again Yeah, my baby was crying I didn't have a thing to eat. Yeah, I didn't have a thing to eat. Yeah, the water had come in was everything I had down the street. I was hollering for mercy, and it won't no boats around. Yeah, I was hollering for mercy, and it won't no boats around. Yeah, it looks like people. I've got to stay right here and drown Hey, my heart started shaking Started floating on down the stream Hey, my heart started shaking Went floating on down the stream It was dark at midnight. People began to howl and scream.